Nebi, müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Ahzab Suresi 6 Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmek imanın kendisidir. Dinin olmazsa olmazıdır. Bu hakikat, ilk Müslümanlardan bu yana tartışmasız kabul görmüştür. Kalbinde Allah subhanehu ve Taala'ya iman bulunan her mümin, ona karşı sallallahu aleyhi ve sellem, kalpten gelen ve adeta fıtrata yerleştirilmiş bir sevgi hisseder. Bu, müminlerin kalbinde ona sallallahu aleyhi ve sellem kabul yazılmasındandır. O sallallahu aleyhi ve sellem, hem Rabbine en güzel şekilde kul, insanlığa da rahmettir. Onun sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığın hidayete ermesi için çektikleri, ümmetine olan şefkati bu sevginin açıklayıcısıdır. Bu sevgi ilahi muhabbetin yansımasıdır. Rabb'i ona en şerefli makamları layık görmüştür. Allah Subhanahu ve Teala'nın anıldığı hiçbir yer yoktur ki Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde anılmasın. En şerefli olan ismin Subhanahu ve Teala ayrılmaz bir parçasıdır. Allah Subhanahu ve Teala kendini bizlere hatırlattığı gibi Rasulünü de hatırlatır. Her gün beş defa ona olan iman en yüksek mekanlardan en gür ve güzel sadalarla ilan edilir. Allah'ın huzuruna durulan her namazda onun sallallahu aleyhi ve sellem Resullüğüne şahitlik tekrarlanıp ona selam edilir. Bir yazı, kitap veya konferans ona olan sevgiyi anlatmaya yetmez. Onun değerini kelimeler ifade edemez. Onun sevgisi kalbin amelidir. Kalp amelleri ancak yaşanılarak anlaşılır. Kelimelerse anlaşılmaya katkı sağlar, açıklayıcı olamaz. Şanı el-Ali, en yüce olan Allah tarafından yüceltilen bir peygamberden söz ediyoruz. Ne kadar anlatılırsa anlatılsın eksik kalacaktır. Biz senin şanını yüceltmedik mi? İnşirah Suresi 4 kendi yüce olanın subhanehu ve teâlâ yüceliğini akıl idrak edemiyor. Sadece inanıyor, anladığı kadarıyla mutlu olup ruhi azığını tedarik ediyor. Onun şanının yüceltilmesi de böyledir. Yakinen inanıyoruz ki Allah en güzel şekilde Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şanını yüceltmiştir. Biz bunu tüm yönleriyle idrak etmeye muvaffak olamasak da, Nebi, müminler için kendi nefislerinden daha evladır. Ahzab Suresi 6 De ki, Eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Rasulünden ve O'nun yolunda cihad etmekten daha sevimliyse, Artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Tevbe Suresi 24 Bu iki ayet Allah subhanehu ve teâlâ'nın müminlerden Resûlüne karşı sallallahu aleyhi ve sellem nasıl bir sevgi beslemelerini istediğini anlatır. Öyle bir sevgi ki tüm sevgilerin önüne geçmeli ve ölçüsü o benim nefsimden daha evladır, olmalıdır. Bu talep sevgi cümlelerinin nutkuyla sınırlı değildir. İstenilen halleri, tercihleri ve onun için sallallahu aleyhi ve sellem yaptıklarının bu sözlere tercümanlık etmesidir. Yani öyle bir olun ki size bakan, peygamber bunlara her şeyden hatta kendi öz nefislerinden dahi daha sevimli ve evladır desin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de istediği ve haber verdiği budur. Ben sizden birine, çocuğundan, babasından ve tüm insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş sayılmaz. Buhari, Müslim Ömer, ey Allah Resulü, sen nefsim dışında her şeyden daha sevimlisin bana, dedi. Allah Resulü, hayır ya Ömer, nefsimi elinde bulundurana yemin olsun ki, ben sana nefsinden de daha sevimli olmadığı müddetçe olmaz. Ömer, şimdi sen bana nefsimden de daha sevimlisin. Allah Resulü, şimdi oldu ey Ömer. Buhari, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çok mütevazıydı. Kendi hakkında gelişen meselelerde geniş davranırdı. Saygının en güzelini hak etmesine rağmen, normal insanlar gibi muamele görmek isterdi. İnsanların, bedeviler, münafıklar, ona olan saygısızlıkları sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğine leke getirecek seviyeye ulaşmadıkça rahatsızlığını ifade etmez, onları geniş ahlakı ve tevazusuyla karşılardı. Ancak sevgi konusunda Resul'den aynı tevazuyu göremiyoruz. Saygı, Hizmet ve övgünün en güzelini hak etmesine rağmen mütevazı davranıp bunları istemeyen Rasûl sallallahu aleyhi ve sellem sevgide böyle davranmıyor. Sevginin en güzelini ve değerlisini istiyor. Çünkü bu iman meselesidir. Ona saygının, sevgi ve hizmetin en güzelini yapmayan hatalı olmuş olur. Ona sevgisinin en değerli yanını vermeyen imanında problem yaşar. Onun sallallahu aleyhi ve sellem bizim sevgimize ihtiyacı olduğundan değildir bu beyanları. O sallallahu aleyhi ve sellem dünya ve ahiret saadeti olan ilahi sevgiye mazhar olmuştur. Hatta Allah subhanehu ve teâlâ'nın sevgisini kazanmakla kalmamış, halili, dostu olma şerefine ermiştir. Bu beyanlar peygamberin bize olan şefkatinden ve sevgisindendir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sevmede problemli olan bir kalbin Allah yanında hiçbir kıymeti yoktur. Allah Resulü bunu bildiğinden sallallahu aleyhi ve sellem ümmetini ısrarla uyarmıştır. Bu ısrarları Allah Subhanahu ve teâlâ'nın şu ayetinin tefsiridir. Andolsun size içinizden sıkıntıya düşmeniz onun gücüne giden, size pek düşkün, Müminlere şefkatli ve esirgeyici olan bir elçi gelmiştir. Tevbe Suresi 128 Allah Resulüne karşı sorumluluklarımız Resule iman etmek bir takım sorumluluklar yükler bize. İman, iddia ve temenni değildir. O, selefimizin de vurguladığı gibi, kalpte karar kılıp organların kalbin iddia ettiğini tasdik ettiği bir inançtır. Bu inancın nasıl olması gerektiğini, Kur'an ve sünnet bize açıklamıştır. 1- Allah Resulünü sevmek Yazımızın girişinde ifade ettiğimiz gibi bu sevgi imanın esasıdır. Kalpte Allah Resulüne karşı sevgi olmadığı zaman imandan ve Müslümanlıktan söz edilemez. Ancak burada önemli olan onun sevgisini her türlü sevginin önüne geçirebilmektir. Yani Allah Subhanehu ve Teala'yı ve Resulünü sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden çok sevebilmektir. Tevbe 24, Ahzab 6 ve Sahiheyn hadisleri bu manayı içerir. Meselenin aslıysa sevginin doğruluğundan emin olmaktır. İslam sevgi için ölçü koymuştur. O ölçüye uyan sevgiler kabul edilir. Ölçüye uymayan her sevgi sahibine vebaldir. İddiadan öteye geçmez Geçemez De ki Eğer siz Allah'ı seviyorsanız Bana uyun Allah da sizi sevsin Ve günahlarınızı bağışlasın Allah bağışlayandır Esirgiyendir Ali İmran Suresi 31 Hasan-ı Basri ve Selef'ten başkaları Bazıları Allah'ı sevdiklerini iddia ettiler Allah da Subhanehu ve Teala Onları bu ayetle imtihan etti Bakınız İbni kesir tefsiri İbni kesir Rahimehullah bu ayeti Allah sevgisini iddia edip de rasul yolu üzerine olmayanın tepesinde hakimdir. O kişi onun şeriatına ve nebevi dine tüm sözlerinde ve amellerinde tabi olmadıkça iddiasında yalancıdır. Öyleyse Makbul sevgi için İslam'ın koyduğu ölçü ittibadır Sevgi ittibayı gerektirir Kalpte olduğu iddia edilen sevgi, amellerde sevilene tabi olmayı gerekli kılmıyorsa, o sahibinin sevgi olduğunu zannettiği ama şeriat nezdinde sevgi olmayan bir şeydir. Bundan sonra zikredilecek her madde, sorumluluk sevginin gereğidir. 2. Allah Resulüne itaat etmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek, Allah subhanehu ve teâlâ'nın sevgisinden olduğu gibi, ona itaat de sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanahu ve taala'ya itaatin gereğidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sözlerinde ve fiillerinde Allah subhanahu ve taala'nın elçisi olması hasebiyle onun muradını yansıtır. Onun tüm emir ve yasakları Allah'ın nasıl razı edileceğini bizlere gösterir. Bu yönüyle Resul'e itaat sallallahu aleyhi ve sellem aslında Allah'a itaattir. Biz gönderdiğimiz her peygamberi Allah'ın izniyle kendilerine itaat edilsin diye gönderdik. Nisa suresi 64. De ki: Allah'a ve elçisine itaat edin. Eğer yüz çevirirlerse şüphesiz Allah kafirleri sevmez. Ali İmran suresi 32. Kim Rasule itaat ederse gerçekte Allah'a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse biz seni onların üzerine koruyucu göndermedik. Nisa Suresi 80 Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve elçisine itaat ederse, onu altından ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetlere sokar. İşte büyük kurtuluş ve mutluluk budur. Kim Allah'a ve elçisine isyan eder ve onun sınırlarını aşarsa, onu da içinde ebedi kalacağı ateşe sokar. Onun için alçaltıcı bir azap vardır. Nisa Suresi 13-14 3. Allah Resulünü örnek almak, ona tabi olmak. İtaat hususi, örnek almak daha umumi bir manayı ifade eder. İtaat, var olan somut bir emri yerine getirmek, nehiden sakınmaktır. İntisal, örnek alma, ittiba ise insanın her konuda, Acaba Allah Resulü'nün bu konuda tutumu nasıldı duygusuyla hareket etmesidir? Bu, İslam dinini doğru anlamakla alakalıdır. Resul sallallahu aleyhi ve sellemin görevini ve Allah Subhanahu ve Taala'nın onu sallallahu aleyhi ve sellem yollama amacını anlayanlar, küçük büyük her konuda onu sallallahu aleyhi ve sellem örnek almaya çalışırlar. İslam iki kaide üzerine kuruludur. Allah Subhanahu ve teâlâ ancak bu iki kaideye dinini bina edenlerden amellerini kabul eder ve onlardan razı olur. Dini Allah'a halis kılarak ona Subhanahu ve teâlâ kulluk etmek. Amellerin Allah Resûlü'nün sünnetine uygun olması. Birinci madde şirkten kurtulup tevhid, ihlas üzere Allah'a kulluk etmeyi, ikinci madde ise bidatten uzak durarak amelleri sünnete uygun olarak yapmayı ifade eder. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın nasıl razı edileceğinin pratik halidir. Amacı Allah'ı razı etmek olanın onsuz sallallahu aleyhi ve sellem amacına ulaşması mümkün değildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a giden ahiret yolunda ışık saçan bir kandildir. Ona tabi olanlar İnançta aydınlığa çıktıkları gibi amelde de rahata kavuşurlar. Amellerin nicelik ve niteliği konusunda tereddüt yaşamazlar. Her amelin en mükemmeli, onun sallallahu aleyhi ve sellem yaptığıdır. Çünkü kendisi için yaşadığımız Allah subhanahu ve taala hiçbir hali istisna edilmeksizin onu sallallahu aleyhi ve sellem örnek göstermiştir bizlere. Andolsun sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar ve Allah'ı çokça zikredenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardır. ahzab Suresi 21 Peygamber size ne verdiyse onu alın, neyi yasak ettiyse ondan sakının ve Allah'tan korkun. Çünkü onun azabı çok çetin olandır. Haşr Suresi 7 Yaptığı amellerin Allah subhanehu ve Teala nezdinde kabul görmesini isteyenlerin, onu sallallahu aleyhi ve sellem örnek almaktan başka bir yolu yoktur. Kim amel işler ve ameli bizim amelimize uymazsa, Allah katında o amel merduttur, reddedilir. Buhari, Müslim 4. Allah Resulüne yardım etmek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman, ona yardımcı olmayı gerektirir. İslam davasına yaptığı hizmette herkesin malı, canı, dili ve elinden gelen her imkanla ona yardımcı olması gerekir. Bu, imanın temeli olan Allah'ı ve Resulü'nü dost edinmenin gereğidir de. Dost, veli edinmek, sevmek ve yardımcı olmaktır. Bundan başka bu mallar, hicret eden fakirleredir ki, onlar, Allah'tan bir fazl, lütuf ve ihsan arayıp, Allah'a ve O'nun Resulüne yardım ederlerken yurtlarından ve mallarından sürülüp çıkarılmışlardır. İşte sadık olanlar bunlardır. Haşr Suresi 8 Eğer cihada kuşanıp çıkmazsanız, O sizi pek acı bir azaplı azaplandıracak ve yerinize bir başka topluluğu getirip değiştirecektir. Siz O'na hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye güç yetirendir. Siz ona, peygambere yardım etmezseniz Allah ona yardım etmiştir. Hani kafirler ikiden biri olarak onu Mekke'den çıkarmışlardı. İkisi mağarada olduklarında arkadaşına şöyle diyordu. Hüzne kapılma, elbette Allah bizimle beraberdir. Böylece Allah ona huzur ve güvenlik duygusunu indirmişti onu sizin görmediğiniz ordularla desteklemiş inkar edenlerin de kelimesini inkar çağrılarını alçaltmıştı. Tevbe suresi 39 40. Ayet çok açıktır. Cihada çıkmak Allah Resulüne en büyük yardım olarak zikrediliyor. Allah ona yardım etmeyip geri kalanları elin verici bir azapla ve başka kavme bu şerefi bahşetmekle korkutuyor ve bizlerin O'nu yardımsız bırakmamızın O'na sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zarar vermeyeceğini, çünkü O'nun sallallahu aleyhi ve sellem Allah tarafından desteklendiğini bildiriyor. Ey iman edenler! İçinizden kim dininden geri döner, irtidad ederse, Allah yerine kendisinin onları sevdiği, onların da kendisini sevdiği, müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı ise güçlü ve onurlu, Allah yolunda cihad eden ve kınayıcının kınamasından korkmayan bir topluluk getirir. Bu Allah'ın bir fazlıdır. Onu dilediğine verir. Allah rahmetiyle geniş olandır, bilendir. Sizin dostunuz, veliniz, ancak Allah, onun elçisi, ruku ediciler olarak namaz kılan ve zekatı veren müminlerdir. Kim Allah'ı, Rasulünü ve iman edenleri dost, veli edinirse, hiç şüphe yok, galip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Maide Suresi 54-56 5. İhtilaflarda Allah Rasulünü hakem tayin etmek İhtilaf, insanın ve eşyanın tabiatındandır. Bundan dolayı, İslam ihtilafı yasaklayıp asgariye indirmekle beraber, onun hep var olacağını kabul ederek çözüm yolu göstermiştir. İhtilafın yollarını kapatmakla beraber olması halinde hakem Allah Resulüdür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hakem kabul etmeyen, onun sünnetine başvurmayan, iman ettiğini iddia etse dahi iman etmiş olamaz. Hayır, öyle değil. Rabbine and olsun, aralarında çekiştikleri şeylerde seni hakem kılıp,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 ahzab Suresi 36 6. Allah Resulüne saygılı olmak. Resul sallallahu aleyhi ve sellem'i sevmenin ve ona imanın gereği olarak ona saygı şarttır. Ey iman edenler! Seslerinizi peygamberin sesi üstünde yükseltmeyin ve birbirinize bağırdığınız gibi ona sözle bağırıp söylemeyin. Yoksa siz şuurunda değilken amelleriniz boşa gider. Şüphesiz Allah'ın Resulünün yanında seslerini alçak tutanlar, işte onlar Allah kalplerini takva için imtihan etmiştir. Onlar için bir mağfiret ve büyük bir ecir vardır. Şüphesiz hücrelerin ardından sana seslenenler de onların çoğu aklını kullanmıyor. Eğer gerçekten yanlarına çıkıncaya kadar sabretmiş olsalardı, herhalde bu kendileri için daha hayırlı olurdu. Allah çok bağışlayandır, çok esirgiyendir. Hucurat Suresi 2-5 Bu ayetlerde Resulün yanında sallallahu aleyhi ve sellem saygılı olmak imani bir vecibe olarak anlatılmıştır. Ve ona edeple davranmayanlar ağır bir dille kınanmıştır. Müminler o kimselerdir ki Allah'a ve Resulüne iman edenler onunla birlikte toplumu ilgilendiren bir iş üzerindeyken ondan izin alıncaya kadar bırakıp gitmeyenlerdir. Gerçekten senden izin alanlar, işte onlar Allah'a ve elçisine iman edenlerdir. Böylelikle senden kendi bazı işleri için izin istedikleri zaman dilediklerine izin ver ve onlar için Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah bağışlayandır, esirgiyendir elçinin çağırmasını kendi aranızda kiminizin kimini çağırması gibi saymayın Allah sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları Allah sizden bir diğerinizi siper ederek kaçanları gerçekten bilir Böylece onun emrine aykırı davrananlar kendilerine bir fitnenin isabet etmesinden veya onlara acı bir azabın çarpmasından sakınsınlar Nur Suresi 62 63 o sallallahu aleyhi ve sellem yaşarken meclisinde edeple oturmak, sesi kısmak, ondan izin almadan meclisi terk etmemek, ona eziyet verici söz ve davranışlardan uzak durmak edeptir. Onun vefatından sonra o anıldığında salat getirmek, onun konuşulduğu meclislerde edebe riayet etmek, sünneti hususunda titiz davranmak edeptir. En önemlisi, ona sallallahu aleyhi ve sellem edebi ve saygıyı anlatan her ayet, bunu iman ve takvayla ilişkilendirmiş, bu hususta titiz davranmayanları münafıklık, bedevilik gibi ağır sıfatlarla yermiştir. İnanıyoruz ki bu ayetler bugün inseydi, onun sünnetini küçümseyen, onu sallallahu aleyhi ve sellem bir postacı gibi basite alan ifadeler kullanan, onu sallallahu aleyhi ve sellem, Yaşayıp ölmüş bir Kur'an hafızı gibi telakki edenlere inerdi. Bir elinde sigara veya Allah'ın haram kıldığı başka bir şey tutup ayaklarını üst üste atmış, Allah'ın ayetleri hakkında ileri geri konuşan insan suretindeki zındıklara gelince, onlar hakkında bir ayet inmesine dahi gerek kalmazdı. Sahabe, bu tip insanların bir saniye bile hayatta kalmasına müsaade etmezdi. Hakaretler karşısında sorumluluklarımız Allah subhanehu ve Teala'nın iradesi, müşriklerle Müslümanların birbirinden ayrılması şeklinde tecelli etmiştir. Allah, değişmez kanunlarını bu yönde icra eder. Yaşanan kader, kaza, her olay, safları birbirinden ayrıştırmak ve imanla seçkin olan topluluğun kenetlenmesi ve manevi necasetlerden arınarak pak hale gelmesi içindir. Bu gaye maksat nedeniyle, Allah'ın en sevdiği topluluk birçok belaya ve musibete uğramıştır. Uhud'da başlarına gelen musibet için Allah, eğer bir yara aldıysanız o kavme de benzeri bir yara değmiştir. İşte o günleri biz, onları insanlar arasında devrettirip dururuz. Bu Allah'ın iman edenleri belirtip ayırması ve sizden şahitler veya şehitler edinmesi içindir. Allah zulmedenleri sevmez. Yine bu Allah'ın iman edenleri arındırması ve inkar edenleri yok etmesi içindir. Ali İmran suresi 140 141. İki topluluğun karşı karşıya geldiği gün size isabet eden ancak Allah'ın izniyleydi. Bu Allah'ın müminleri ayırt etmesi, münafıklık yapanları da belirtmesi içindi. Onlara ''Gelin Allah'ın yolunda savaşın ya da savunma yapın.'' denildiğinde, ''Biz savaşmayı bilseydik elbette sizi izlerdik.'' dediler. O gün onlar, imandan çok küfre daha yakındılar. Kalplerinde olmayanı ağızlarıyla söylüyorlardı. Allah, onların gizli tuttuklarını daha iyi bilir. Ali İmran Suresi 166-167 Allah, Murdar olanı temiz olandan ayır dedinceye kadar müminleri sizin kendisi üzerinde bulunduğunuz durumda bırakacak değildir. Allah sizi gayb üzerine muttali kılacak değildir. Ama Allah elçilerinden dilediğini seçer. Öyleyse siz de Allah'a ve elçisine iman edin. Eğer iman eder ve sakınırsanız sizin için büyük bir ecir vardır. Ali İmran suresi 179. Allah subhanehu ve Teala temiz olanla müminler, pis olanı müşrikler ayırmak için aralarına düşmanlık kılmıştır. Müşriklerin tevhide ve ehline karşı müthiş bir düşmanlığı vardır. Kalplerinde var olan bu düşmanlık önce simalarında belirir. Müslümanları görünce yüzleri ekşir, rahatsızlıklarını mimikleriyle ifade ederler. Onlara karşı apaçık olan ayetlerimiz okunduğu zaman, sen o inkar edenlerin yüzlerindeki red ve inkarı tanıyabilirsin. Neredeyse kendilerine karşı ayetlerimizi okuyanın üzerine çuvallanı verecekler. De ki, size bundan daha kötü olanını haber vereyim mi? Ateş. Allah onu inkar edenlere vaat etmiş bulunmaktadır. Ne kötü bir duraktır. Hac suresi 72. Düşmanlıkları daha sonra sözlerine yansır. Alay, küçümseme, yalanlama, iftira ve lakap takma bunun örneklerindendir. Eğer seni yalanlıyorlarsa, onlardan önce Nuh, Ad, Semud kavmi de yalanlamıştı. İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi de. Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Musa da yalanlanmıştı. Böylelikle ben, o inkar edenlere bir süre tanıdım, sonra onları yakalayıverdim. Nasılmış benim her şeyi altüst edip kökten değiştiren inkılabım veya inkârım? Hac Suresi 42-44 İşte böyle. Onlardan öncekiler de bir elçi gelmeyi versin, mutlaka büyücü ve cinlenmiş demişlerdir. Onlar bunu tarih boyunca birbirlerine vasiyet mi ettiler? Hayır, onlar, azgın ve taşkın, tagî bir kavimdirler. Zariyat Suresi 52-53 Bu, ilk Rasul'den aleyhisselam başlamak üzere, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dek hep olmuştur. Müminlerle müşriklerin arasında olması gereken kaderi düşmanlığın gereğidir bu. İlginç olan, birilerinin batıyı ve müşrikleri onlara ait kavramlarla eleştirmesidir. Bu, vahiden yüz çevirmenin kaçınılmaz çelişkisi ve zilletidir. Allah subhanehu ve Teala onlarca ayetinde onların düşmanlığını, kin ve nefretini vurgularken, kendine Müslüman diyen bir cenah, ''Sizde insan haklarına düşünce ve inanca saygı var. Bu sizlere yakışmıyor ve benzeri hezeyanlarda bulunuyor.'' Asıl şaşırılacak şey, onların Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem hakarette bulunması değil, bunu anlamayıp Batı'ya iddia ettikleri değerleri hatırlatanlar ve son dönemlerde aşırı sağın yükseldiği ve İslam fobinin hortlatıldığı için bunların yaşandığını savunanların sözleridir. Batı ne liberallerin, ne solun, ne de sağcıların yükselişte olduğu zamanda hiç değişmedi. Onların İslam'a ve onun Pak Nebisine kinleri hep vardı. Aksi halde, Yüzyıllardır İslam dünyasında kan döken ve İslam ehlini hunharca katledenler ne yapıyorlardı acaba? Kitap ehlinden olan kafirler ve müşrikler, Rabbinizden üzerinize bir hayrın indirilmesini arzu etmezler. Allah ise dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah büyük fazl sahibidir. Bakara Suresi 105 Ey iman edenler! Sizden olmayanları sırdaş edinmeyin. Onlar size kötülük ve zarar vermeye çalışıyor. Size zorlu bir sıkıntı verecek şeyden hoşlanırlar. Buz ve düşmanlıkları ağızlarından dışa vurmuştur. Sinelerinin gizli tuttukları ise daha büyüktür. Size ayetlerimizi açıkladık. Belki akıl erdirirsiniz. Ali İmran Suresi 118 Bundan daha iğrenç olanı, Suçu İslam ehlinde görenlerdir. Adeta İslam'a ve kutsallarına saygılı olan Batı'yı 11 Eylül olaylarından sonra azmış gibi lanse ediyorlar. 11 Eylül öncesi Batı dünyası pir Pak'mış gibi. Batı'dan bu tip hareketlerin sudur etmesi normaldir. Bu, ezeli düşmanlığın gereğidir. Normal olmayan, bunu anlamayıp Batı'ya onların iddiası olan değerlerini hatırlatanlardır. Bu batının dahi inanmadığı, masa başında ürettiği değerlere, insanların ne kandığının göstergesidir. Burada sorulması gereken soru şudur. Bu tip hareketlerde tevhid ehli olarak bizlerin tavrı ne olmalıdır? Her konuda olduğu gibi bu konuda da ölçümüz İslami olmalı, şer'i kaidelerin dışına çıkmamalıyız. Her insanın sevgi anlayışı farklıdır. Seviyoruz gerekçesiyle herkes dilediği şekilde tepki geliştiremez. Sevginin dayanağı şer'i olduğu gibi ortaya çıkacak tepkinin de şer'i olması gerekir. Örneğin bazı insanlar peygamberlerine olan sevgilerinden onların heykellerini yapıp onların kabirlerini mescit edindiler. Bunu sadece onlara olan sevgilerinden yapmışlardı. Ancak bu davranışlarıyla övülmediler. Rasullerin diliyle lanetlendiler. Allah Yahudi ve Hristiyanlara lanet etsin. Onlar nebilerinin kabirlerini mescid edindiler. Buhari, Müslim. Bir başka rivayette işte bunlar rasullerinin kabirlerini mescid edinenler yaratılmışların en şerlileridir. Buhari, Müslim. Anlıyoruz ki rasullerine olan sevgileri onları bazı amellere sevk etti. Onları hatırlayıp Allah'a daha iyi ibadet etmek ve onların ruhaniyetinden istifade için kabirlerinin üzerine mescitler inşa ettiler. Ancak bu amelleriyle lanetlendiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edildiğinde, sevgiden kaynaklı, rahatsız olmak imanın ta kendisidir. Ancak ortaya konan tepkilerin şeriata arz edilmesi şarttır. Şeriat, Sevgiden kaynaklı ortaya çıkan her sonucu güzel karşılamamıştır. Allah subhanehu ve Teala'nın kendilerinden razı olduğu ve onlara ihsan üzere tabi olanlardan da razı olacağını bildirdiği ashab da bu durumla karşılaşmıştı. Onlar hayattayken Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaretler edilmişti. Onların bu konuda tavırları bizleri aydınlatacaktır. Allah Resulüne yönelik hakaretlerde iki tavrın öne çıktığını görüyoruz. Zayıflık hali. Bazı durumlarda sahabe zayıftı. Hakaret edenlere fiziki olarak müdahalede bulunamıyorlardı. Onlardan ve dinlerinden beri olduklarını ilan etmekle yetiniyor, sabır ve vakarla Allah Subhanahu ve Teala'nın hükmünü bekliyorlardı. Ancak bu bekleyiş onlar için eğitimdi. Kafirlere karşı kinlerini biliyor, onlarla cihad edecekleri güne ruhi hazırlık yapmış oluyorlardı. Mekke döneminde yaşanan çoğu olay bu duruma örnektir. Kuvvet hali Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra fiili bir kuvvet oluşturmuşlardı. Allah Resulüne hakaret söz konusu olduğunda, kimisi bireysel olarak hakaret edeni öldürüyor, kimi de onun sallallahu aleyhi ve sellemin yönlendirmesiyle hakaret edene suikast düzenliyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin emriyle kim Kâb bin Eşref'in işini bitirecek Muhammed bin Meslem'e ve arkadaşları bu Yahudi'yi öldürmüştü. Buhari, Müslim. Yine Medine'de cariyesi olan kör bir sahabi cariyesi Allah Resulü'ne hakaret edince uyumasını beklemiş kılıcını karnına dayayarak, beden gücüyle kılıcın saplanmasını sağlamıştı. Allah Resulüne yaptığını zikredince, ''O'nun kanı boşa gitmiştir.'' buyurdu. Bugünse insanlar sokaklara dökülmek, slogan atmak suretiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakareti kabul etmediklerini göstererek tepkilerini ortaya koyuyorlar. Dünyanın birçok yerinde insanlar, karşı oldukları şeylere bu şekilde protesto gösterileri düzenlemek suretiyle tepki geliştiriyorlar. Burada dikkat edilecek şey, İslami mücadele tarihinde bu yöntemin olmamasıdır. Bu daha ziyade batılı toplumların tepki gösterme biçimidir. İslam aleminde gösteriler düzenlemek suretiyle zulme karşı çıkmak, münkeri inkar etmek, alimlerden sorulduğunda alimler şu cevabı vermişlerdir. Suçsuz insanların malına zarar vermemek, daha büyük mefsetlere sebep olmamak kaydıyla bu gösteriler meşrudur. Bundan anladığımız, gösterilere cevaz verenler mutlak olarak vermemiş, belli kayıtlar zikretmiştir. Örneğin, genel olarak fetvalarda zikredilen kayıtlar. Namazları geçirmeye sebep olmamalı. Kadın erkek karışıklığına sebep olmamalı. Mal ve cana zarar vermemeli. Taşkınlık ve haddi aşma olmamalı. Bunlar doğrudur. Zulme ve münkere güç nispetinde karşı çıkılır ve meşru olup, insanların gücünün yettiği her yöntem, şer'i olarak kınanan bir duruma sebep olmuyorsa caizdir. Gösterilere katılan veya bu organizasyonları yapanlar şunu bilmelidir ki, bu gösterilerle meydanlara dökülen insanlar, Allah Resulüne karşı tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerine inanıyor ve bununla tatmin oluyorlar. Ortaya çıkan görüntüler, insanların Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme sahip çıkması yönüyle sevindirici olsa da, tüm sorumluluklardan soyutlanma yönüyle mevsettir. Bu yöntemin hiçbir caydırıcılığının olmaması da unutulmamalıdır. Selman Ruşdi, karikatür krizi ve benzeri olaylarda ortaya konan tepkiler, yenilerin ortaya çıkmasına engel olmadı. Bunun yanında meydanlara dökülen insanlara, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme yönelik sorumluluk bilinci de aşılamadı. Bilakis, insanların sorumluluklarından soyutlanmasına zemin hazırladı. Hiçbir şey olmamasından iyidir gibi bir yaklaşım, anlatmaya çalıştığımız şer'i çerçeveye uygunluk bilinciyle uyuşmamaktadır. Ayrıca bu iddia, her zaman geçerli olmayabilir. Bir yapıda iki alarm olduğunu düşünelim. Biri deprem, biri de yangın alarmı olsun. Her biri ayrı ses çıkarıyor. Yapıda yangın çıktığını düşünelim. Biz yangın alarm butonuna ulaşamadık ve insanları uyarmak istiyoruz. Hiçbir şey olmamasından iyidir mantığıyla deprem butonunu zorladık ve alarm verdik. Oysa biz bu davranışımızda insanlara zarar verdik. Çünkü yangın, bulunan mekanın hızlı bir şekilde terk edilmesini, depremse sağlam bir bölgede sabit beklemeyi gerektirir. Deprem alarmıyla insanlar belli noktalarda sabitlenip kaçmayacak ve bu alarm insanların yanmalarına zemin hazırlamış olacaktır. Allah Resulü'nün tüm haklarının ihmal edilip yüz çevrildiği bir zamanda hiçbir şey olmamasından iyidir mantığıyla insanları meydanlara toplamak bunun gibidir. İnsanlar yapmaları gerekeni yapmadıkları gibi yapmış rahatlığıyla yaşıyorlar. Yani yanlış alarm, insanların sorunu yanlış anlamasına ve yanlışlarında sabitlenmelerine yardımcı oluyor. Meydanlarda toplanan insanların çoğu hakem olarak Allah Resulü'nü tanımıyor. Ya adetlerine göre sorunlarını çözüyor ya da küfrün kanunlarına başvuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatını ayaklar altına alan ve her şeyiyle ona düşmanlık aşılayan eğitim kurumlarına çocuklarını teslim ediyor. Öyle ki, çocuğunun her sabah Allah Resulü'nün düşmanlarının en ulu, yüce olarak zikretmesinden rahatsızlık dahi duymuyor. Allah Resulü'nün getirdiği şeriatı kaldırıp, küfür yasalarıyla insanları yöneten parlamentoya oyuyla vekil yolluyor. Kendine vekalet etmesi için Varlığını İslam'a düşmanlık üzere kurmuş parlamentoda temsilci bulunduruyor. Askerlik çağı gelen çocuğunu askere yolluyor. Oysa laik bir düzende, layık anayasayı korumak için bu orduların var olduğu her fırsatta dile getiriliyor. Günün büyük bir kısmını karşısında geçirdiği televizyon, Allah Resulü'nün getirdiği dine zıt ne varsa işliyor. Bundan rahatsızlık duymuyor. Sabah Allah Rasûlü'ne hakaret edenlere pankart açan vatandaş, akşam Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve selleme hakaret edenlere para kazandırmak suretiyle yardımcı oluyor. İşinde, evinde, akraba ilişkilerinde Allah Rasûlü'nün öğretilerinden yüz çeviriyor, Allah'a ve Rasûlü'ne harp ilan eden faiz kurumlarıyla yaşıyor, tesettür ve kadın-erkek ilişkilerine dikkat etmiyor. Örnekleri çoğaltabilir, onlarca madde ekleyebiliriz. Bundan çok daha ironik durumlar yaşanıyor. Allah Resulüne hakaret eden adama pankart açıp slogan atan vatandaş, akşam dine hakaret edip dalga geçen bir Yeşilçam filmi karşısında kahkahalarla gülüyor. Veya mahallesinde Allah Subhanahu ve Teala'ya, Resulüne ve kutsallara söven, hakaret eden insanlarla insani ilişkilerini devam ettiriyor. Komşusu olma hasebiyle sinirli, ne dediğini bilmiyor deyip geçiştirebiliyor. Dikkat edilirse bu gösterilerin yapılmasında bu kayıt hiç zikredilmiyor. İnanıyoruz ki bu gösterileri yapanlar veya gösterilere katılanlar niyetlerinde samimidir. Allah ve Resulüne olan sevgileri ve bu had bilmez diye tepki koyma isteği onları buna itmiştir. Ancak yanlış alarm vermişlerdir hiçbir şey olmamasından iyidir düşüncesi, çok daha büyük mevsetlere sebebiyet vermiştir. Düşmanlar, yapılan gösterilerden değil, Libya'da ortaya konan tepkiden rahatsız olmuştur. Şayet caydırıcı olacaksa bunun hangi yöntem olduğu vakıa ile sabittir. Hem ortaya konan demokratik tepkiler, gazı alınmış kitleler olarak birilerinin hanesine yazılmıştır. Batıya, işte bizim yönetimde olduğumuz halk taşkınlık yapmamış, protesto etmek suretiyle tepkisini koymuştur. Bu da bizim üzerimizden düşünülen projenin ılımlı İslam, halk üzerinde nedenli etki ettiğini göstermektedir denilmiştir. Rabbimiz, bizleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme hakkıyla ümmet olanlardan kıl. Söz, düşünce ve amellerimizde şeytanın desiselerinden muhafaza et. Amin. Bu yazı Tevhid dergisinin 10. sayısında başyazı olarak yayınlanmıştır.